kalbinin haliyle bağlıdır. Zaten Allah Resulü ve Vesselam bu hadiste bunu açıklıyor. Mesela Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, hakkı inkar, hakkı inkar, kibir hakkı inkar ve mahluku küçümsemektir. Hakkı inkar nedir? Bir, o nimeti Allah'tan bilmemek. Yani kişinin o nimeti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 paçalarını aşık kemiğinden aşağı salan arkadaşlarımıza kardeşlerimize, isbanını uzatanlara diyoruz ki, niçin diyoruz sen uzatıyorsun bunu? Allah Resulü bunu ne ediyor. E diyor ki ben kibrimden ötürü uzatmıyorum ki. Tamam diyoruz iyi o halde. Madem sen bunu kibirinden yapmıyorsun o halde hadi bunu kısalt. Sen bunu aşık kemiğinin üstünde tut. Ne giriyor devreye orada?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 Ancak, ancak elbette vardır yani gururla kibir arasında vardır, bağ vardır ben öyle biliyorum. Ee, ancak Allah Aleyhisselatü ve Vesselam buradan kastettiği yine Müslümanın cihat meydanında e, sizin ifadenizle yani bahsettiği gurur, duyduğu gurur veyahut e, e, sadaka verirken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 İnşallah e, siz söz söyleyecekseniz e, Abdülmuntakim kardeş ben mikrofonu size bırakabilirim. <gülüyor> Mesela demek ki sözle ilgili elinizi kaldırın eğer siz mikrofonu isterseniz. Allah-u Alem e, hangi sahabenin kardeşiydi? Hangi sahabenin e, burayı miydi ismi? Hani diyor ya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 veyahut tamaktıne cin musallat olmuştur kendisine ancak e, kendisi bunun farkına varmayabilir. <gülüyor> yani yani o kişinin haleti ruhiyesiyle alakalıdır. O kişinin haleti ruhiyesiyle alakalıdır bu. He. He. tabii ki bunun alametleri vardır.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 Derler ya bile karşı yedi, ha inşallah mikrofonu istiyorsunuz vereyim ben size. Bu aynı şekilde olur. Ancak kötü bir niyet kalpten geçip de bunu yapmazsa bu Rabbimizin merhametidir. Rabbimizin kullarına mağfiretidir. Dolayısıyla bunu yapmadığı sürece bu kişi bundan ötürü günahkar olmaz. Her ve Allahü alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala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 لَا اُخْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَا لَا اُخْسِمُ بِنَفْسِ الْلَوَّمَةِ Yani kendisine yemin ettiği veya kendisiyle yemin ettiği bir tek nefis var, o da nefsi levvâme. Halbuki bundan ötürü bu nefisten daha ileri, daha makbul bir nefis var. O da hangisi? Nefsi mutmainne. Nefsi mutmainne yani tamamen mutmain olmuş nefis. Yani hiç şek ve şüphe taşımayan Rabbinden ötürü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 Hemen nefs-i devreye girer ve bundan ötürü pişmanlık duyarız, nedamet duyarız, Rabbimize tövbe istiğfar ederiz ve kulluğun devamı da bununla mümkündür. Yani Allah Subhanahu ve Taala, Hicr suresi 99. ayette buyurduğu gibi bu رَبَّكَ حَتَّ يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Peki nefsimizin ve şeytanın fitnesinden nasıl sakınacağız?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 Kur'an ve sünnet ölçüsünde zaten emredilen ortadadır. Bunlara sımsıkı sarılmak. ve la Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Ondan ayrılmayınız, ayrılığa düşmeyiniz. Ya Allahu Teala rahmetu ve selamı En'am suresi 153'te buyurduğu gibi ve la bikum İşte bu benim dost doğru yolumdur. Buna uyunuz.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 Daha faydalı Olur. olsun. <gülüyor> evet. Hemen inşallah ayetlerden söyleyerek bu durumu izah edeyim. Allah Subhanahu ve teala biliyorsunuz Arap suresinin başında anlatıyor yani ile yaşanan o vakayı anlatıyor, onu huzurundan kovmasını anlatıyor. Ben çok çok önemsiyorum bunu. Ben bunu çok önemsiyorum. Mesela Allah Azza ve celle Adem aleyhisselamın kısasını anlattıktan sonra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 men el cenneti yenzg onlara libasları görürler ki ne kadar kötüler onlar. Onlar onlar onlar onlar onlar onlar Şeytan ve onun kabileleri sizin onu görmediğiniz yerlerden sizi görürler. İnne ce'anne şeyatine evliya'e lillezine la yu'minun. Ve biz şeytanları şeytanları iman etmeyenin etmeyenlerin dostları, velileri kıldık diyor Osman Teala. Yani ben bazen diyorum ki ne? Birisi şimdi bize çıkıp dese bu kişi güvenilir olmasa bile, bakınız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 şüpheden ari olduğu zaman işte sana nefsi mutmainne. Nefsi mutmainne. İnşallah biz taklit ile ilgili yapacağımız derste bunu açıklayacağız. Yani aynel yakin, hakka yakin, ilme yakin. Aynel yakin hakka yakin. Bunların ne olduğunu, bunların da bununla alakası var, bağlantısı var. İnşallah ee, inşallah bunlara da değineceğiz. Ee, doğrusu doğrusu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 ve libas ve libasut en güzel en hayırlı libas takva elbisesidir buyuruyor eee Subhanu Çünkü fe inne astaqal kelamullah sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamıdır. ben az mikrofonu bırakayım inşallah. <gülüyor> Saat da geç oldu. Hatta noktalayabiliriz de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 eğer Allah'ın rızasını gözeterek yerine getirebiliyorsak bizlere ne mutlu. Ama eğer bizim yorgunluğumuz, bizim çabamız veya başımıza gelenler dünya ve onun süsü içinse içinse bu halden Allah'a sığınırım. Her kendiniz için hem benim için dua edin. Allah sizden razı olsun. Evet, hadi Allahu a'lem ve sallallahu aleyhi Muhammed ve ali Muhammed. Subhanak bihamdik